176. Mektup. Bu mektup Molla Muhammed Sıddık'a yazılmıştır. Dakikaları kıymetlendirmek lazım olduğu bildirilmektedir. Allahu Teala ya hamdolsun. Onun seçtiği kullarına selam olsun. Hadis-i şerifte bir kimsenin iyi Müslüman olduğu, lüzumlu şeylerle uğraşıp fazilesi şeylerden uzaklaşmasıyla belli olur buyuruldu. Bunun için zamanları kıymetlendirmek lazımdır. Böylece faydasız, boş yere vakit öldürmekten kurtulmuş olursunuz. Şiir, kaside yani Mevlid-i Nebi okumayı başkalarına bırakıp sessizce batındaki nispeti muhafaza etmeye çalışmalıdır. Arkadaşların toplanmaları batının dağılması içindir. Öteden beriden konuşmak için değildir. Bunun için bir köşeye çekilmeyip birlikte bulunmayı beğenmişlerdir. Batının toparlanmasını toplulukta aramışlardır. Gönül topluluğunu bozan toplantılardan kaçınmak lazımdır. Batının topluluğunu bozmayan her şey mübarektir. Bozanlarsa uğursuz ve bereketsizdirler. Öyle yaşamalıdır ki yanında bulunanların batınları toparlansın. Onları gönül dağınıktığına düşürmemelidir. Kendini toparlamalı, konuşmamalıdır. Nutuk çekecek, dedikodu yapacak zaman değildir. Farisi'nin dediği gibi, ders verecek, keşaf tefsiri okuyacak zaman değildir Vesselam. 177. mektup. Bu mektup Cemalettin Hüseyin Emedavşii'ye yazılmıştır. İtikadı Ehli Sünnet itikadına göre düzeltmek lazım olduğu bildirilmektedir. Hacı Cemalettin Hüseyin, gençlik zamanını büyük nimet biliniz. Gelden geldiği kadar bu zamanı Allahu Teala'nın razı olduğu işleri yapmakta geçiriniz. Bunun için de her şeyden önce itikadı Ehli Sünnet talimlerinin bildirdiklerine göre düzeltmek lazımdır. İkinci olarak fıkıh bilgilerini öğrenmeli ve iş yeri bu bilgiye uygun yapmalıdır. Ancak bunlardan sonra tasavvuf yolunda ilerlemeye sıra gelir. Bunları yapabilen felaketlerden kurtulur. Yapmayanlar kurtulamaz. Hace Muhammed Salih'in çocuklarına yardım ediniz. Onlara yardım, babalarına yardım demektir. Farisi'nin dediği gibi. Aranılan hazineyi gösterdim sana ve selam. 178. Mektup Bu mektup Mirza Muzaffer e yazılmıştır. Alemlerin Efendisi'ne uymak lazım geldiği bildirilmektedir. Allahu Teala ecrinizi artırsın ve kıymetinizi yükseltsin. İşlerinizi kolaylaştırsın ve kalbinizi geniş etsin. Resulullah'ın ahlakıyla ahlaklanmış bir zata ihsan yapmayı ve herkese iyi geçinmeyi hatırlatmaya nelüzum vardır. Ona karşı bunları söylemek saygısızlık olabilir. İnsan muhtaç olduğu zaman kurttan, kuştan meded umar. Zayıf ve aciz kimselerden de ihsan bekler. Bunun için başınızı ağrıtıyorum. Muhtaçların imdatçısı olmak istiyorum. Kıymetli efendim, ihsan kime yapılırsa yapılsın çok iyidir. Fakat yakın olanlara ihsan etmek daha iyidir. Resulullah Efendimiz komşuların haklarını gözetmeye o kadar önem verirdi ki, ashabı kiram komşulara da ölüden miras düşecek zannederdi. Farisi'nin dediği gibi, Öyle yakın olduk ki birbirimize, sen bir güneş, biz de sanki birer gölge. Ne olur ey kimsesizlerin kimsesi, lütfuna kavuşsa komşuların hepsi. 179. Mektup Bu mektup Mir Muhammed Numa'nın oğlu Mir Abdullah'a yazılmıştır. Nasihat vermektedir. Kıymetli yavrum, Cenab-ı Hak hayırlı işlerinizde yardımcınız olsun. Gençlik çağının kıymetini biliniz. Bu kıymetli günlerinizde isamiyet bilgilerini öğreniniz ve bu bilgilere uygun olarak yaşayınız. Kıymetli ömrünüzü faydasız, boş şeyler arkasında geçirmemek için ve oyunla, eğlenceyle geçirmemek için çok uyanık olunuz. Yüce babanız birkaç gün sonra inşallahü teâlâ sizlere kavuşacaktır. O gelinceye kadar yanınızda bulunanlara göz kulak olunuz. faresinin dediği gibi, Mert sen, kendine baba ol. 180. Mektup Bu mektup, Emkenegi Hazretleri'nin oğlu Hace Ebol Kasım'a yazılmıştır. Bu yolun büyüklerinden isimleri şaşırılan birkaç üzerinden bilgi istemektedir. Saygıdeğer efendim, Yüksek hocamız Muhammed Baki Rahmetullahi Aleyh Hazretleri'nden öğrendiğimize göre, Hace Ahrar Hazretleri ile Mevlana Hace Emkenegi Kaddesallahu Sirruhu Hazretleri arasında bulunan pirlerimiz ikiydi. Bu iki büyükten biri Mevlana Hazretleri'nin yüksek babası Mevlana Derviş Muhammed'dir. İkincisi Mevlana Derviş Muhammed'in dayısı Mevlana Muhammed Zahid'dir. Geçenlerde Meşehatten Hace Muhammed Mahmud buraya geldi. İlk görüşmemizde Mevlana Hazretleri'nden söz açtı. Mevlana kimseden izin almamıştır. Bunun için önceleri talebe kabul etmezdi. Ölümüne yakın şeyhlik yapmaya başladı dedi. Kendisi çok yüksekti. Cevap olarak Mavera -ün nehir âlimlerinden hepsi onun üstünlüğünü söylemektedir. Böyle bir kimsenin izin almadan talebe yetiştirmeye kalkması nasıl düşünülebilir? Böyle yapmak ihanet olur. Hiçbir Müslümanın böyle yapacağı düşünülmez. Nerede kaldı ki din büyükleri için düşünülsün denildi. Buna karşılık Hace Havent Muhammed dedi ki, Bir gün Mevlana Hace Kelan Dehbidi yanıma gelmişti. Hace karpuz yordu. Mevlana da istedi. Hace... ''Sizin karpuzunuz tamamdır.'' dedi. Mevlana da, ''Karpuzumuzun tamam olduğuna siz şahit oldunuz.'' dedi. ''Evet, karpuzunuzun tamam olduğuna şahit olurum.'' dedi. Mevlana o zamandan beri talebi yetiştirmeye başladı. Dedi. Hace Havent'in bu sözü de yerinde görülmüyor. Yalnız bu kadarcık sözle Mevlana'nın talebi yetiştirmeye başlaması ve şeyhlik yapması onun büyüklüğüne yakışır olmuyor. Hace Havent Mahmud daha sonra Hacı Ahrar Hazretleri ile ''Mevlana hazretleri arasında bulunduğu söylenen iki büyük kimsenin isimleri de yanlıştır.'' dedi. Ve başka isimler söyledi. Sonra Mevlana, derviş Muhammed'in kendi dayısının bir bağlılığı yoktur. Bir başkasına bağlıydı dedi. Bu sözlere çok şaştık. Bunun için başınızı ağrıtıyoruz ki, bu iki büyüğün isimlerini senetleriyle yazınız ki, kimsenin şöyle böyle demeye yüzük almasın. İzinli olduğunu yazmanıza lüzum görmüyoruz. Onun büyüklüğü en açık şahittir.'' Bununla beraber eğer yazarsanız söz atanların dilleri kökünden kesilmiş olur. ace Havent Mahmud'un bu uygunsuz sözleri neden söylediği anlaşılmadı. Belki bu fakirleri küçük düşürmek istemiştir. Çünkü üstadı beğenmemek onun talebesini hiçe saymak olur. Bu zavallıları aşağılamak için çok şeyler bulabilirdi. Bunu yapabilmek için din büyüklerini leke sürmesine ne lüzum vardı? Yok, başka şeyler düşünerek büyüklerin kendilerini gözden düşürmek istediyse bu daha çirkindir. Az bir anlayışı olan bu çirkinliği hemen sezer. Ya Rabbi, doğru yolu gösterdikten sonra sen bizi sapıtmaktan koru. Rahmet hazinelerinden bizlere ihsan ile. Sen büyük ihsan sahibisin. Peygamberlerin efendisi hürmetine bu duamızı kabul eyle. Doğru yolda bulunanlara selam olsun.